Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orcu Merhaba, stüdyoda Asu ve ben Derya. Ve konuğumuz, yazar ve psikolog Gündüz Vahsap. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba. Evet, şöyle bir kısacık sizi tanıtmak istiyoruz. Amerika'da George Washington Üniversitesi'ni bitirdiniz. Sonrasında 12 Eylül'de Boğaziçi Üniversitesi'nden istifa edene kadar da birçok yabancı üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştınız. Ama bir her dala konmuşluğunuz... <gülüyor> var gençliğinizde Amerika'daki e, bu akıl hastanesi Guardian'dan e, TRT'de radyo spikerliğine e, Uluslararası Af Örgütü'nün İstanbul başkanlığına e, gazetelerde köşe yazarlığı e, bir de tabii futbolculuğunuz var <gülüyor> çok disiplinler çok <gülüyor> renkli çok renkli ve adalı tabii ki <gülüyor> evet. Uzun senelerdir. Futbol bursu yani okumak için ve adalı. Evet. Kaç senedir adalısınız? 20 30a geçti fakat en önemlisi söylemediğiniz açık radyonun kurucularından veya kurucusu Ömer Madra'nın sınıf arkadaşı. <gülüyor> i̇şte haber atlaman buna deniyor. <gülüyor> en önemlisini atlamışız. <gülüyor> Ee, bir de tabii kitaplarınız var. Ee, son kitabınız Ne Yapabilirim? Geleceğe Kart Postallar. Ee, Küresel Gezi Gençliği ve Ebeveynlerine de ithafen e, yazmışsınız bu e, kitabı. E, biz de bir Gezi Ebeveyniyiz haliyle. <gülüyor> Şimdi e, geçen hafta 6-7 Eylül olaylarını e, konuşmak üzere Büyükada'da konuktunuz. Bugün de 12 Eylül ve bizim konuğumuzsunuz. Bu hatırlan hatırlatma, anma günlerimiz bitmiyor bir türlü. 6-7 Eylül olayları gibi 12 Eylül de işte bu tarihimizde dramatik ve epey acılı, ölümlü bir dönem. Fakat siz anma programlarının bir ötesine geçip köprüler kurmamız gerektiğini söylüyorsunuz. Bu şu sıralar dünyanın yaşadığı bu küresel boyutta, ...daki çatışmalar da bu süreci epey zorlaştırıyor. Farklılıklar çoğumuzu korkutuyor. ve Dünyanın her yerinde yaygın bir davranış şekli üstelik de. Kültürel çeşitlilik belki de bu yüzden sözde desteklediğimiz ama kabullenmekte de bir o kadar zorlandığımız bir durum galiba. Türkiye'nin de siyasal, ideolojik ve kültürel kutuplaşma yaşadığı günümüzde bu köprüleri nasıl kuracağız biz... İlk önce Stephen Hawking'in bahsettiği köprüyü kurmayarak belki diyor ki yani dünyayı terk edelim. Yani 100 yıl içinde terk etmezsek e, işimiz bitti diyor tür olarak. E, biz dünyayı terk edeceğimize hiç olmazsa fabrikaları, madencileri falan yollayalım dışarı. Sizin de yaptığınız gibi yani adalar kültür mirası, adalar kendi yaşadığımız yeri ilk önce korumaya çalışalım ve geliştirmeye çalışalım. Çalışalım vazgeçmeden. Evet yani köprülerimizi aslında bulunduğumuz yerden kurmaya başlayalım diyorsunuz evet, değil mi? Evet. O bağlamda da aslında adalara yani bu soru başlangıç sorusu bayağı genel büyük bir soruydu ama buradan hemen böyle adalara inebiliriz. İndik de zaten. Evet çünkü bu küresel ısınma bir kötümserliğe de yol açıyor birçok çevrede. E, benden sonra tufan ne olacaksa olsun artık biz burada ne yapacaksak yapalım Halbuki asıl yapılan sizin yaptığınız yani kendi çevremize, kendi yaşantımızın mümkün olduğu kadar sahip çıkarken o köprüleri kurabilmek. Ee, bahsettiğimiz köprülerden bir tanesi de bu anma törenleri. Yani gına geldi bana anma törenlerinden. İster Birinci Dünya Savaşı olsun, ister Kore olsun. Yani anılıyor bazı şeyler birkaç yüzyıl. Ondan sonra bildiğiniz gibi unutuluyor köprüler. Ee, yani Birinci Dünya Savaşı'nda kimler savaştı onu bile bilmiyoruz artık say deseniz çoğumu sayamayacağız Hele savaş niçin çıktı hala kitaplar yazılıyor niçin çıktı diye onu da bilmiyoruz Ama biz hala 10 yıl sonra 20 yıl sonra 50 yıl sonra unutulacak şeyleri bir daha olmasın bir daha olmasın diye anıyoruz Azıcık vicdan temizliyoruz ve o şekilde bitiyor ama yani, ders çıkartmaya çalışıyoruz tabii e, ki. Ve ders de çıkartmıyoruz tabii ki. Bu şekilde sade anarsak ders Hı -hı. çıkartmıyoruz. Yani sadece çarpıcı bir şey söyleyeyim. İstanbul'dan nasıl unutulduğu ben de bilmiyordum. Belki siz biliyorsunuz. Bin yüzlü yıllarda Latin katliamı var İstanbul'da. Hı -hı. E, Ortodokslar, Rumlar Hı -hı. 60 bin Latini Venedikli'yi katlediyor. Kaç yüz bin 60 bin, 60 bin nüfusun önemli bir kısmı. Hı hı. Hı hı. Katoliklerin başındaki kişinin kafasını uçuruyorlar köpek. Sokaklarda sürüklüyor. Öldürmediklerini Türklere isim olarak satıyorlar vesaire. Bu bin yüzlerde. Eminim ki bu da anıldı Latinler tarafından. Bin yüz yirmi falan. Anılmasaydı bir anlamda bin iki yüz dörtte bu sefer Latinler gelip İstanbul'u işgal ederken Dördüncü Açlı Seferler'de bunun öcünü aldılar. Hmm. İstanbul'u yağmaladılar. Yani bu anmalar başka şeyleri tetikliyor. Büyükada'da andık 6-7 hmm. çok kötü şeyler yaptı Türkler, Müslümanlar, Rumlara. Fakat İstanbul işgalinde de daha 50-60 yıl önce yani mütareke yıllarında İngilizler, Fransızlar işgal etmişken Rumlar da Büyükada'da Yunan bayraklarını astılar. Ya şimdi bir tep unutulmuyor bazı hmm. şeyler ve anmalarla bitmiyor bir hikaye. Evet ama tabii yani bu meseleleri herhalde bir perspektife oturtmak. Yani bu anma toplantılarının aslında yapmaya çalıştığı şey. Mesela bu karşılıklı bu şiddet eylemlerinin yükselen milliyetçilik dalgası çerçevesinde belki anlamaya çalışmak birincisi. ikincisi güç sahibi olanlar ve olmayanlar. Bu güç odakları nasıl değişiyor zaman içinde? Asun'cum yükseltiyor bence milliyetçiliğin. Çünkü bunu ananlar Büyük Adada işte 50-60 kişiydik yaş ortalaması 50'nin üstü ee, anmayanlarsa bize vatan hain diye bakıyor. Hı. Çünkü burası bizim vatanımız 50 adaya yeni gelenler. Hiç geçmişle ilgili bağlı bir bilgileri yok. Çok kültürlü bilgileri yok. Bu adamlar da kim geldiler sınavın ötesindeki öbür ülkenin öbür dinin e, bilmem nesini sunuyorlar diye. Köprüleri kurmazsak e, kaybediyoruz, anmakla tetikliyoruz, milliyetçiliği tetikliyoruz bence. Evet. Öldürerek nasıl? dünyayı değiştireceğimizi inanıyoruz hala. Evet. Yani Köprülerde köprüler çok köprüler basit. Nasıl olacak? Köprülerde evet. çok basit. Yani şu olabilir mesela, adalardan e, Yunanistan'a göçmüş, binlerce, on binlerce insan var. Artık orada dördüncü kuşak var, üçüncü kuşak var. Bir fon bulunabilse, bir adalar para toplasa, oradakiler para toplasa, çocuklarının yeni kuşağı yani büyük adada kamplara yollasalar, adalı gençlerle Yunanistan'daki ada kökenli hı. gençler buluşabilse evet. ve adayı korusalar, adayı yaşartseler, sadece tanışmak değil, adalar dünya kültür mirası projesini hı. Hı hı. dünyalılar olarak ...el ele verip geliştirmeye çalışsalar. Yoksa biz sizden özür diliyoruz. Ah ne yaptık öbürleri de evet işte biz de şunu yapmıştık işte bunların hepsinin suçlusu emperyalizmdi ne yapalım. Kahrolsun Amerika diye bitiriyoruz. İki kadeh tabakı hmm. vicdan temizleyip siyasi öfkemizi boşaltıp evimize gidiyoruz. Evet yani ileriye dönük siz e, bu köprüler metaforu üzerinden aslında... Nasıl daha iyi inşa edeceğiz çok kültürlü ve barışçıl bir dünyayı nasıl birlikte kuracağız değil Hı. mi böyle bir soru herhalde. Ben de buradan aslında eskiden gerçekten adalarda hani hep deniyor yani aslında bütün adalılar bunu anlatıyorlar. Çok güzeldi eskiden günler işte Rum, Ermeni, Yahudi işte komşularımız vardı hep birlikte bayramlarımızı kutlardık. E, bu böyle aslında İstanbul genelinde de anlatılan böyle eskiye dair bir çok kültürlük masalıdır tırnak içinde. E, gerçekten nasıldı yani bu farklı evet topluluklar yan yana nasıl yaşarlardı? Aslında adalar bu soruyu araştırmamız için çok nasıl diyelim uygun, mikro. E, iyi bir mikro <gülüyor> alan. Öyle asucum yani masallar ben de yaşamadım tabii o yıllarda hayatta değildim ama hakikaten masalların masalı e, Şerif Mardin bir mahalle kavram vardı e, adalarda çok mahalle vardı yani ayrı mahalleler mahalleden de kastedilen sadece ayrı yöresel olarak ayrı yerler değil her mahallenin kendi abisi var, kendi ablası var kendi gelenekleri var yan yanalar birbirlerinin bayramını da kutluyorlar olabilir fakat ortak noktaları Yaşadıkları ve tükettikleri gündelik hayatları itibariyle yoksa kültür olarak hepsinin referans noktası farklı mitler, farklı edebiyat, farklı dinler, farklı aile adetleri, farklı evlenme biçimleri, farklı çocukluk yaşından ergenlik çağına girme törenleri yani saymakla bitmiyor. Üstelik annem hatırlıyorum yani anlattıklarından hatırlıyorum 1920'lerde İstanbul'da bir yadı okulunda Türkçe dersleri veriyor. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nda milletler e, Türkçe öğrenme ihtiyacını hissetmiyorlar. Yani kendi mahallelerinde geniş anlamda kendi hayatlarını idame etmeyebiliyorlar. Kendi dillerini konuşuyorlar. Kendi dillerini konuşar. Evet. Ama bir taraftan da bütün bu topluluklar İstanbul gibi bir böyle bir metropol kentin parçasılar ve İstanbul'un belki Medenik gibi diğer şehirlerden bir farkı var. Yani mesela İstanbul'da get dolar yok. Yani bir Yahudi gettosu yok. Hı hı. Yani aslında zaman içinde de değişen bir çok kültürlü yaşam sanki biçimleri var. Yani böyle bir statik bir durum da yok. Hani bir model vardı da o baştan sona devam etti gibi de değil. Değil. Bakın bir örnek bugün bir Adalı arkadaşımı gördüm size gelirken. E, kendisi Yahudi. E, adadaki bu Barok caminin Abdülhamid'in yaptırdığı caminin önünden geçerken belli ki adaya yeni yerleşmiş Anadolu'dan birisi. Caminin duvarının önünde çekirdek yiyor. Ve bütün çekirdeklerin pisliğini caminin önüne atıyor. Ya Yağabey kardeşim demiş. Daha da kendini... Dışlamak için bir anlamda, ben yavrum tekiyim demiş. Ama bu ada, bu cami hepimizin adası. Sen Müslümansın belli ki, başörtülü. Koru bu camiyi demiş. Şimdi bunu yapabiliriz aslında. Koruyacağımız adetler, diller, dinler ne kadar farklı olursa olsun, orada kardeşiz falan filan yerine ortak bir şekilde yaşadığımız coğrafyayı korumak özeniz. Ve onu yapamıyoruz. Adalar malum siz de bu girişim içindesiniz. Eski adalar artık adada yaşamak istemiyor. Evet. Değil mi? Bunu siz de duyuyorsunuz, görüyorsunuz Hı -hı. galiba. Hakikaten böyle bir eski adalıların adaları terk etme gibi bir... Belki bu hep vardı onu bilmiyorum. Yani acaba hep mi terk ediyorlar eski adalılar? <gülüyor> Ve biz daha yeni adalılar böyle yeni mi duyuyoruz bunu acaba? Yani... Ama yani öyle bir dönüşüm var hakikaten adalarda değil mi ve yeni nüfus evet. gerçekten hani anlama meselesi o yüzden önemli tabii ki çünkü demografi aslında çok değişken Türkiye'nin belki özelliklerinden birisi de bu İstanbul'da bu bakımdan çok ilginç As şöyle bir hikaye var 1900'lerin başında adaya geliyor adalar memnun değil ve kimisi büyük adayı Burgaz için terk ediyor yazları kimisi Boğaz'a gidiyor Kaçtıkları turistler kim? Fransızlar. Çünkü orada bir geç imparatorluk terbiyesi var hala, nezaketi var, giyim kuşan biçimi var. Gelenler yeni bitme, bourgeois Fransızlar. Kıyafetler azıcık daha serbest, azıcık daha bağırarak konuşuyorlar. Radalılar istemiyor onları görmek. Şimdi de olan aynı şey. Fakat bu turizm istilası altına kalmaktansa... ...o turistleri buyur edecek ve adanın kültürünü paylaştırabilecek, yapılabilecek çok şeyler var. Onların hiçbirisi yapılmıyor. Evet. Yani bir oryantasyon, bir, bir küçük bir ada aritası olabilir. Gelenlere şurada şu yapılır, burada evet, bu yapılmaz şey olabilir. O bile yok. Biz de bunları saptadığımız için yani e, adaları korumak için neler yapabiliriz diye sorduk. Biz de sizin gibi soru soruyoruz çünkü. Kendimize işte bir grup arkadaş Dünya Mirası Adalar girişim grubunu oluşturduk ve UNESCO'nun dünya kültürel çeşitliliğini koruma politikalarını bu yolda atılacak doğru adımları olarak gördük. Ve soruları sorup cevapları da arıyoruz burada hep beraber konuklarımızla. Kültürel çeşitlilik dolayısıyla aslında bu dünya mirası adalar başlığının en önemli belki boyutlarından bir hı hı. tanesi yani adaların işte bu demografisinin bir kültürel çeşitlik boyutunun olması ve burada böyle bir deneyim birikiminin olması hı hı. bu araştırılması gereken bir konu ve hani bu anma meselesinden çıkıp gerçekten derinlemesine hı hı. nasıl birçok kültürlük burada yaşandı ve buradan öğrenilecek şeyler neydi nedir ve önümüzde yeni kuşaklar için çıkaracağımız dersler nedir? Evet. Köprüler nedir? Kültürde en büyük ortak noktamız doğa. Yani Hı. bir doğa kültürü var. Ve buna kim olursa olsun sahip çıkabilir. Hepimizi etkileyen evet. bir şey çünkü. Yani evet. ilk adım o. Belki de kültür meselesinde bu kadar saplanıp kalmamak lazım <gülüyor> demeye çalışıyorsunuz. Yani doğru. <gülüyor> değil mi? Yani sonuç olarak karşımızda bir bir e, doğal bir zengin e, adalarımız var. Hı çok güzel bir yer burası ee, e, işte bu adaların önemli özellikleri var balıkçılığı var çiçekçiliği var tarımı var bir sürü imkan var burada yani bu değerleri korumak için hep birlikte hangi kültür Hı -hı. dilden olursanız olun yani insanlık böyle kültürler üstü aslında bir perspektifle ortak e, işte e, evrenimizi korumak Hı -hı. da böyle bir mesaj Hı -hı. Ee, çevremize sahip çıkmak Hı -hı. değil mi? Yani bizi buluşturan değil bir takım mi? böyle konular var. Bu konulara odaklanırsak diyorsunuz galiba. Yani uzay istasyonda 6 dilden 7 ülkeden bilmem ne insanlar çalışıyor. E, aynı şey adalardan için olmasın. Evet, tabii yani ki. bir sualtı müzesi açılıp, bitkilerin evet. tasnifi yapılabilir, seralar açılabilir, yani atların nasıl bakıldığı tartışılabilir farklı adalarda ülkelerde yani ortak ortak. Yani ortak farklı dillerden farklı kültürlerden olsak da ortak o kadar çok şey var ki Adalarda da bu tür işler yapan son derece iyi niyetli insanlar ve gençler de var. İşte envanter dediniz, bitki evet. envanterinden adaların işte ulaşım sorununu yani çok kafa yoran insan var. Önemli olan birleşerek tek e, ses ve el birliğiyle bir şeyler yaparak ve ilçe belediyesiyle beraber yani bir katılımla beraber bu planları Hı. yapabilmek zaten tek arzumuz da adalılar olarak bunlar. Benim aklıma şey geldi sizin çok güzel hoş bir lafınız vardı. Depresyon şehirlerin Yeşili sahiplenmek, sahiplenmek adaların simgesi diyorsunuz. Bu <gülüyor> <gülüyor> Demiş mi misiniz? <gülüyor> ben bu Yok yok buldum böyle. <gülüyor> <gülüyor> Hatırlatıyorum. Çok da güzel bir şey. Çünkü ben de bunu hissediyorum. Asu bilmiyorum sen de hissediyor musun? Depresyon şehirlilerin yeşili sahiplenmek adalıların simgesi. ...doğayı... ...çünkü gerçekten... ...siz de öyle seviyorsunuz... ...orada olmak bize çok evet. iyi geliyor... Ya ...yani bu dünya, adaya, evet, yani ...iğimsel bakış da bize bir taraftan... Evet. ...sizin de böyle çok... ...optimist bir şeyiniz var... ...kişiliğiniz var... ...bu şekilde Hı. bakıyorsunuz... ...acaba adada çok vakit geçirmekten de... ...kaynaklanıyor olabilir mi... ...yoksa o ne olur mu? Yok ama yani adaların... ...dünyanın her tarafında adaların... ...bir cezaevi adası değilse... ...San Francisco'nun eski Alcatraz'ı gibi... E, ruh sağlığına iyi geliyor gerçekten hmm. Yani adalarda Hırsızlık, intihar Tanım anonim cinayet Yok hmm. Yani genellikle şehirde yüzse Adalarda yüzde birin, birinin biri Sadece İstanbul adalarını kastetmiyorum yani, Dünyayı yani kastediyorum Bir ada kültürü, yaşam bir, şekli yani var Başka bir duası var evet. Ama bu tabii şimdi bizim adaları özel kılan Sayfiye adaları olması Aslında değil mi? Yani bu sayfiye kültürü e, e, belki bizi diğer dünyadaki adalardan ayırır deden Hı -hı. önemli bir özellik gerçekten. Yani şehre bu kadar yakın olmak Hı -hı. ve e, yani işte neredeyse bir 150 yıldır hani şehrin zenginlerinin bu sayfiye kültüründeki en son e, nasıl diyelim parlaklıklarını böyle birbirleriyle yarıştırdıkları ...ama bunu yaparken de... ...işte doğaya da yatırım yaparak... ...bahçesine, ağacına yatırım yaparak... ...sayfiye böyle bir kavram çünkü... ...sadece da değil bir de şimdi aklıma geldi... ...bunu hiç düşünmemiştim... ...adaların ulusal ekonomiye... ...hatta dünya ekonomisine müthiş bir katkısı var... ...emniyet harcaması daha düşük... ...yani polis harcaması düşük... ...cürüm yok... E, ...ruh hastası daha az o zaman... ...doktorun maliyeti yok... ...antidepresin maliyeti yok... ...hastane gerekmiyor... Vesaire. Böyle sayarsanız ekonomiye katkısı olağanüstü. O zaman niçin adalar bütçesi bu kadar ekonomiye bir artı değer kazandırıyorsa niçin daha çok Olmuyor. akıllıca çok, bir yatırım yapılmasın çok çok o zaman güzel. adalara? Evet, harika. Evet. Biz buradan UNESCO kriterlerine bunu bile ekletebiliriz. <gülüyor> evet tabii depresyonu azaltıcı. Evet, ee, etkisi. trafik kazası, kasko sigortası saymakla bitmesi. Ekonomik anlamda. Ekonomiye katkısı. Bir şey. Hı -hı. Ve de insan ruh sağlığı diyoruz. de tabii. ruh sağlığı. En değerli evet. ee, Şimdi siz tabii Sedef Adalısınız, değil mi? Ee, kendiniz öyle görüyor musunuz bilmiyorum. Ama yani Sedef Adası bütün diğer dört ada yanında e, e, daha farklı duruyor, değil mi? Yani diğer üç ada Hı -hı. yanında. E, ee, ve Sedef Adası'nı çok da bilmiyoruz sanki yani e, nasıl gelişmiş oradaki yerleşim nasıl ortaya çıkmış çok kültürlülük dediğimiz e, yaşamın izlerini Sedef'te de görüyor muyuz nasıl bir ada Sedef Adası ee, bir anlamda ütopya çünkü devlet yok ee, yok çünkü bütün işimizi kendimiz yapıyoruz ee, polis yok belediye yok, ağaçlarımızı biz diyoruz falan filan. Para geçmiyor bir anlamda. İki tane lüks lokanta dışında var ya da dışarıdan gelmiyor, Biz pek gitmiyoruz. Onun için para da geçmiyor. Zaten sadece bir tane bakkal var. O da yılın yarısı kapalı. Onun için yani kendi kendini yürüten ve yaşatabilen bir ada. Hmm. Onun dışında da son derece sessiz, sakin... Birçok kişiye de cazip gelmiyor çünkü burada yapacak bir şey yok diyorlar. Çünkü şehirli insan artık o şekilde yetiştirildi ki her dakikasında bir şey yapacak, bir şey tüketecek, bir şey alacak. Yani bir yerde kendisini dinlemeyecek, bulunduğu yerden bir şey alacak. Sedef'te o yok. Yani onun için Sedef'e gelmiyorlar çünkü tüketilecek bir şey yok. Hmm. Yoksa kocaman bir plajı var mesela bin kişi alabilecek olan. Pahalı da değil. Hmm. Gelen yok. Hmm, i̇lginç <gülüyor> ama tabii profil olarak herhalde Sedefliler gelirlerini dışarıda kazanıyorlar. Ve yani yine sayfi olarak e, kullanılan bir ada değil mi? İşte yılın altı ayı falan. Evet. E, ben bir kış kaldım. Toplam nüfus dört kişiydik. Ben de dahil ederseniz. Ben evet. siz üç. Evet. Yani bir sayfiye <gülüyor> adası o anlamda. Anlamda... Doğal gaz yok. ısınmak mümkün değil. Yani Hı -hı. mümkün ama doğal gaz yok. Evet. Yani ve daha galiba yakın bir dönemde yapılaşmış değil mi? Yani oradaki yerleşim galiba... İşte ilk yani manastır var tabii 9. yüzyıldan Hı -hı. kalma. Ee, erkekler galiba seferde Tam karşısında madende de kadınlar manastırı. Evet, ceza olarak mı yapıldı yoksa <gülüyor> ruhlarını ısınamak için mi yapıldı Hı -hı. bilmiyorum. Evet. Ee, onun dışında yapılaşma 50-50 yıllardı. Evet, Hı -hı. maalesef süremizin sonuna geldik. Ee, çok üzülerek kesiyorum. Konuğumuz Gündüz Vassaf'tı. Ne yapabilirim kitabından da yola çıkarak biz de adaları korumak, geleceğe aktarabilmek için ne yapabiliriz konuştuk. Yetmedi elbette süremiz. Lütfen tekrar gelin devam edelim. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Dünyamızda hep birlikte yolculuklar. <gülüyor> evet hepimiz hep evet, birlikte. Evet yerel kültürümüze sahip çıkmamız bizden daha büyük olan evrensel bir kültüre de katkıda bulunmamız için ön koşul sanırım. Ee, Hoşçakalın adalar hepimizin. Adalar hepimizin. Adalar herkesin. Evet.